Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammedin alihi ve sahbihi ecmarin Hiç bölünmeden çünkü nurani olduğu için bölünmeden o sevabı Cenab-ı Hak ona bir mislini veriyor Es-sebebükel fail deniyor yani o şeye sebep olan o fiili işlemiş gibidir. Ne kadar büyük bir kar mi? Sonra onun vesile olduğu adam da birisine vesile oluyor. Ondan da sevap alıyor. Birisinin babası oluyor ürün öbürünün dedesi oluyor. <gülüyor> Daha böyle devam edip geliyor yani. Ahirette gittiği zaman bakacak gemilerle sevap. Ya ben dünyada böyle sevap işlememiştim. Nerede? Ama işlemedin ama bazı kişilerin işlemesine vesile oldun, sebep oldun. Sebep olduğun için işte senin o karın attı. Şer de böyle. Bir şer yeri açtın, onunla insanlar bataklığa gidiyorlar, kötülüğe gidiyorlar. Onların işlemiş oldukları günahlardan da ona hay ne güzel bir şey burada bulunmak. Bakın e, bir yerde. Bu nasip meselesi tabii. Bu nasip meselesi yani. Yoksa bizim meharetimizden, bilgiliğimizden, akıllı olduğumuzdan değil. Nasip meselesi. Dışarıda ne akıllı adamlar var? Kumarhanelerde şu anda ne zeki, ne bitirim, ne cesur insanlar var? Şu anda nasip olmamış. Allah onlara da nasip etsin. Şu anda meyhanelerde bizden ne kaliteli insanlar var ama hasbel kader oraya düşmüş adam delikanlı öyle kaliteli insanlar var ki şu anda daha orada duruyor işte onlar da böyle el uzatmasını bekliyor biz Simav'dan çıktık pazar günü gelirken bir köye girdik namaz kıldık camide namaz kıldık tabi 5 kişi birden camiye girince köy camisi tabi zaten orada 5-6 kişi vardı Anladılar tabii, hoş geldiniz, hoş geldiniz canım imam falan. Hoş bulduk. Nerede işte böyle böyle. Buyurun dediler size bir şey ısmarlayalım, bir şey çay kağıdı. Sağ olun biz de gideceğiz. Öyleyse yemek yedirelim. falan Zaten bir düğünümüz vardı, yemek de var falan. Neyse. E gittik böyle işte. Kırmayalım dedik. Yemek yedik falan. Bu mevzulardan açtık yani. Nereden geliyorsunuz, kimsiniz? İşte biz Bediüzzaman Saygı Nusruh Hazretleri eserlerini okuyoruz. Namazdan falan bir iki kelime falan. Oradan baktım bir delikanlı köşede duruyor dedi ya dedi ben dedi sizin yanınıza takılsam dedi bir hafta ben de dedi adam olurum dedi öyle tahmin ediyorum dedi bir hafta takılsam sizin yanınıza ben de adam olurum dedi çok sakatlık var bende ama dedi, ben dedi dini çok istiyorum yapmak dedi fakat dedi yapamıyorum dedi yapmak istiyorum ama dedi yapamıyorum dedi ama size takılsam böyle dedi inanıyorum ki dedi, ben de bu işi dedi, kıvırırım dedi. Demek ki ne istiyor? Bir el istiyor yani. Bir el istiyor yani. İşte cemaat. Cemaatte rahmet vardır. Cemaatte rahmet vardır. İşte onun için bu cemaat böyle toplanıyoruz. Yoksa herkes evinde de okuyabilir bunu. Herkes evinde de okuyabilir ama cemaatin vermiş olduğu rahmet. Tabi işte bu eserleri yazan zat Öyle çileler çekmiş, öyle efendim zorluklar çekmiş ki tarihte eşine ender rastlanır. Fakat yılmadan, bıkmadan efendim bu işe devam etmiş. Şuradan Bismillahirrahmanirrahim. Dünya, ilim ve irfan sahasına Türkiye'den bir güneş doğmuştur. Bu yeni doğan güneş 1300 yıl evvel şimdi 1400 oldu geçti alemi beşeriyete doğmuş olan güneşin yani Kur'an'ın bir in -ikasıdır. Onun bir harıltısı. Ve o manevi güneşin her asırda parlayan lemhalarından birisidir. Her asırda, her yüz senede bir Peygamberimiz buyuruyor ki Aleyhissalatu vesselam, eskiden insanlar şaşırdıkça, sapıttıkça cenab peygamberler gönderilmiş. Onlara doğru yolu göstermek için. Fakat benden sonra buyuruyor, peygamber gelmeyeceğine göre Benden sonra benim ümmetimden alimler gelecek. Yüz senede bir Cenab-ı Hak bir müceddik gönderecek diyor. Bu millete Kur'an'ın iman hakikatlerini anlatacak. Her asırda gelmişler bunlar. i̇mam Gazali gelmiş, İmam-ı Rabbani gelmiş, Mevlana Hazretleri gelmiş, İmam-ı Azamlar gelmiş, İmam-ı Rabbani'ler gelmişler gelmişler. Bu asırda da bu zat gelmiş. Öyle bir asırdayız ki ilim ilimle adam küfre düşüyor. Hem kainattaki bütün bu güzellikleri, bütün bütün bu nizam ve intizamı gördüğü halde Allah demiyor, ne diyor? Doğa diyor, tabiat diyor, kendi kendine olduğunu diyor. İşte bu düzen diyor, kendi kendine gidiyor diyor. İlim yaptığı halde bunu söylüyor. Halbuki kendi kendine hiçbir şey olmaz. Kendi kendine hiçbir şey olmaz. Eğer bir şeyde düzgünlük varsa ilmi gösterir. Bir şeyde düşkünlük varsa ilmi gösterir. Bir şeyde menfaat varsa, maslahat varsa ilmi gösterir. Şu gözlüğe baktığın zaman elbette ki bunu yapan bir ilim sahibidir. Kafası çalışıyordur. yani bak, Yapmış bunu böyle. Kıvırmış cebine sokasın diye. Arasını efendim boşluk yapmış. Burnun arasına gireceği için. Bunun arasını boşluk yapmış. ki burnuna otursun diye. Buralarını kıvırk yapmış. Kulağına takılsın diye değil mi? Bak bilerek yapmış. E şimdi bakıyorsun. cenab bak buraya bir burun koymuş. Bilerek bak. Hem bir güzellik veriyor. Hem de bununla nefes alıyorsun. Güzel kokular alıyorsun değil mi? Buraya iki tane kulak koymuş. Sesleri alıyorsun. Buraya iki tane göz koymuş, önünü görüyorsun. Buraya bir ağız koymuş, tatları tatıyorsun. Alıyorsun işte çok çok tat. Şuraya sürsen baklavayı, hiçbir tat almaz bak. Burası da et ama tat almıyor. Burası tat. Ne var burada bir ölçülük var. Bununla kokularını yiyorsun. Ren, gözler gözünle rengini yiyorsun. Nefesin tadını ağzını yiyorsun. Elmanın değil mi Elmanın? Ya e şimdi bak. Bu bir ölçüyü gösteriyor da, değil mi? bilerek yapılmışı gösteriyor da, bunlar göstermiyor mu ya? Mesela diyor her bir ağaç, Bismillah der, rahmet hazinesinden ellerini doldurup bizlere tablacılık ediyor diyor. Yapmıyor mu öyle? Her bir ağaç, Bismillah der diyor, rahmet hazinesinden ellerini doldurup bizlere tablacılık ediyor. Böyle, her bir ağaç elma ağacı, kiraz ağacı, işne ağacı incir ağacı, ceviz ağacı, yemiş ağacı kestane ağacı, kendin kayısı ağacı, şeftali ağacı böyle böyle, böyle. buyurun efendim yani bizim koparacağımız tarzda e şimdi kavak ağacının tepesinde olsaydı elmalar veya kirazlar bak ne kadar zor oluyor değil mi? hikmetsiz oluyor ben çıkartırsa ya ben çıkamam Allah Sence çıkıp yok ya ben de nasıl çıkacağım oraya falan. bakın ne oluyor Bilinçsiz oluyor, hikmetsiz. Tesadüf olan şeyler öyle olur. Ama bilerek yapılan şeyler, bilerek yapılan şeyler, asker olmaz. Bak adam bu ne demiş buraya? Koltuk diyor. Bak kolunu koymak için. Koltuk. <gülüyor> Ayaklık değil. Koltuk. Kolunu koyacaksın. Ya. Nasıl tesadüf olabilir? Şu kainattaki bu düzen nasıl tesadüf olabilir? Olamaz. Olamaz. İşte Üstad Hazretleri Kur'an'ın dersiyle bunların tesadüf olmadığını bunların bir faili muhtar olan Allah'ın bizi seven, acıyan, bilen, gören Rabbimizin ilmiyle, kudretiyle, hikmetiyle olduğunu gösteriyor. Hikmet. Hikmet demek her şey yerli yerinde. Bakıyor, erkeğin saçı çıkıyor, kaşı çıkıyor, Kadının da saçı çıkıyor, kaşı çıkıyor ama sakalı çıkmıyor. El çıkıyor, sakalı da bu yine çıkıyor. E şimdi kadın da sakalı çıksaydı ne olurdu? Hikmetsiz olurdu. Cenab-ı Hak bunu öyle yaratıyor, bunu da böyle yaratıyor. Şimdi maddeci diyor ki onun hormonları öyle de diyor. Onun için öyle oluyor. Hayır, öyle olsun diye o hormonu oraya koymuş. Öyle Adam arabayı yapmış, mazotlu değil mi? Mazotlu yaptığı için mazot yakıyor araba. Yoksa araba kendi kendine mazot yakmıyor. Fabrikası bizzat mazot yaksın diye mazotlu yapmış, öbüründe katlı yapmış, öbüründe benzin yapmış. Yani o hormondan değil, o hormonu öyle yapmış. Değil mi? Bilerek. Tatlıcı bilerek baklavaya şerbet döküyor. Aynı baklavaya benzer böreğe de kıyma koyuyor içine. Bunu diyor ta ağzını tatlı tattırsın, bunlara karnını doyursun. Gülerek yapmış. Portakalı tatlı yapmış. bakayım onu da ekşi yapmış. Birini yerdi öbürü de. Hepsi sıkar üzerine efendim salatasına. Gülerek. Hepsi çamurun içinden geliyor bunlar. İşte bu Risale-i Nur bunları bize düşündürüyor. Tabii biz bu dünyaya doğmuşuz gelmişiz böyle geldiğimiz zaman bunları böyle gördüğümüz için bize normal geliyor. Normal. Ya ne olacak bana? tavuk yumurta yaptığı ne yapacak tavuk salatalık yapacak değil ya <gülüyor> tavuk yumurta yapıyor halbuki ya tavuğun yumurta yapmasını bir düşün bakalım tezgahı yok tornası yok aklı yok ilmi yok ustaya gitmedi hiç kursa gitmedi çıraklık yapmadı insanı tanımaz bilmez sevmez bu yumurtayı getirip bize bırakıyor hiç bizimle gelip de he ne haber tavuk kardeş iyi misin sağ ol be e, sağol sen nasılsın iyi valla işte size yumurta getirir hiç korkma falan bir konu, aramızda bir şey de geçmiyor Öbürü süt getiriyor, öbürü bal getiriyor, öbürü yününü getiriyor. Bütün bizi tanımayan varlıklar bize ne yapıyor? Hizmet ediyor. Demek ki birisi onları ne yapmış? Düzenine kurmuş ki? Bize hizmet ediyor. Nasıl bizi tanımayan araba bizi götürüyor? Ama bizi tanıyan bir usta, tanıyan bir mühendis onu design etmiş değil mi? Bilerek onu yapmıştı burasından direksiyonu kı kıvıracaksın sağolsa yanında koymuş sinyalını efendim onu önünde koymuş yağ lambası gaz lambası efendim hararet müşürü önünde şimdi neden bilerek yapıyor yani senin kullanmana uygun olarak yapıyor şimdi sinyalını arka koltuğunu oraya koysa efendim göstergesini şey bilmem nereye koysa ulan ne eğileceksin bakacaksın gaz bitti mi bitmedi mi ne kadar zorluk oluyor değil mi bakın mantıksız oluyor değil mi ha Nasıl ki bak insanoğlu mantıksız şeyi bak hemen hazmedemiyor. Hazmedemiyor değil mi? İşte Cenab-ı Hak da kâinatla hiçbir şey mantıksız yaratmamış. Ağaçlara hemen uzatığın kirazları, elikleri topluyorsun da. Ne gibi? Geliyor buraya kardeş çay getiriyor. Eğiliyor bir de. Koskoca tepsiyle adam bir de bizim seviyemizi eğiliyor. Buyurun diyor değil mi? Tutsa böyle havada herkes çayını alsın. <gülüyor> mantıksız olur. Aa, ne biçim adam bu? Hem çay getiriyor, hem de bize vermiyor. Değil mi? Deveyi Allah yaratmış koskocaman. E şimdi kulum diyor, bundan istifade edin. E nasıl istifade edeceğiz deve? Öyle duruyor. Ama ıh ah, dedi mi, deve lappadak çöküyor ya. Öyle efendim diyor. sarın, anlıyorsa kırk diyorsun, kalkıyor. E şimdi buna maddeki içgüdü diyor. Büyük bir iftira bu. İçgüdü değil. Sevgi ilahi Cenab-ı Hak bize rahmeten o deveyi öyle yaratmış. O da bize hizmet ediyor. Bir merkezi çöktürebilir miyiz? Hadi çöktür. Çöktüremezsin çünkü merkez ayakta hem binilir, yük de sayılır, sarılır. O öyle kullanılır. Öbürü de öyle kullanılır. İşte bu gibi imani meseleleri Rabbimizi tanıtan dersler bu Risale-i Nur dersleri. Bu derslere her gelen memnun oluyor. Memnun oluyor diyor. Ben bacanağı da getireyim diyor. Çok hoşuma gitti diyor. Öbürü diyor kayınbiladerini de getireyim diyor. Öbürü diyor bizim arıbı ustayı da patron da davet edeceğim diyor. Bakıyorsun bir kalabalık meydana geliyor. Tabii. Çünkü her gelen memnun olarak çıkıyor. Ya. Ama öbür yerlere giren memnun olarak çıkmıyor. En basiti adam maça gidiyor. Takımı mağlup oldu mu? Küfrederek keşke gitmeseydim. Şuydu buydu. Kızarak çıkıyor. Ama buraya gelip de efendim kızarak çıkan kimse yok. Neden? Hep güzel şeyler var. Ama tabii bu kadar bu güzel şeylerin karşısında da bir zorlama olacak ki. Bunu kazanasın sen. Zorlama olacak zahmetsiz. Rahmet var mı? Yok tabii ya. İşte sen böyle derse sohbete giderken birileri de oradan bir yaygara yapacak. İşte bunlar toplanıyorlar. Şöyle yapıyorlar. Bu çekiyorlar. İşte devletin demelizamlarıydı, şuydu, buydu. Bakmayın öyle toplandıklarına Bu yapma ya. Ya abi falan filan. Bir yaygara. Sen şimdi imtihan oluyorsun. Bakıyorsun ya bu canına gittim. Devlet mevlet, insan falan öyle bir şey söylenmedi. Hiç başka bir şey. Siyaset yok. Parti yok. yok, yürüttü yok. Hepsi din, iman, kardeşlik, muhabbet, huvvet. Haa. Demek ki ben imtihan oluyorum. Devam. Devam. O yay karaya devam. <gülüyor> Biz hizmete devam. Herkes vasifesini yapacak değil mi? Hani eskiler ne demişler? İt ürür, kervan ürür. Şimdi dönüp köpekler <gülüyor> hoş boş falan demeyeceksin. Ha, havlar avlar biraz susar. Sen devam. Hizmete devam. Geçen gün bir ara gazeteler bir yaykara falan ne olacak falan filan diyorlar bana. Dedim ya bir şey ocağı yok bugüne kadar ne oldu ki? Bundan sonra ne olsun? Duymayanlar duyacak. Duymayanlar uyanacak. Halk uyanacak. Halk uyanacak. Biz neredeyiz be? Neredeyiz? Öyle. Senelerce mesela. Onlar nurşudur. Haa. Desek onlar Müslümanlık yapıyorlar da toplanıyorlar. <gülüyor> Müslümanlık yapıyorlar. Desem ipler zaten Müslümanlığı biliyor. Ama başka bir isim takıyor. <gülüyor> Nurcu onlar diyor. Bursuymuş ya diyor. Baylar aslında toplatmışlar diye işte. Ne oldu karakola götürmüşler, zincirlenmişler, içeri falan filan. Tam bir gaz diyor. Anlam sana. içeri tıkadılar hakikaten. Tıkadılar ama içeri tıkadıkça bu sebeple içeridekiler. <gülüyor> işi yaptı. Ya Allah razı olsun ya diyor. Siz gelmesek dininizin bakkallarından mahrumduk. Mesela 41 senesinde işledi, 42 senesinde denizlapse ne atıyorlar? Orada bir tane hünkâr Süleyman var. Dün akşam da anlattım. Biz onu bir iki ziyaret ettik. Orada oranın bir iki kişiyi öldürmüş bu adam katil. Ee, oranın da şeydi bu katillerde hapse neden herkes çekiniz tabii adamınlar katil olunca şey biraz daması diyorlar, ne yani kovuşun ağası. Buna demişler o zamanlar o idare demişler buraya şimdi 15-20 kişi gelecek. Bunlar hepsi vatan hainidir. Bunlara geçit vermeyin. Bunları öldürebilirsiniz içeride. Size hiçbir şey olmaz. Biz de diyor vatan hainleri gelecek diye falan. Gelenler Nur talebeleri, üstad ve talebeleri. Tabii bunlar hepsi böyle pırıl pırıl. Selamünaleyküm. Hepinize geçmiş olsun. Allah kurtarsın falan dedik diyor herhalde bunlar değil bunlar değil o, o gelecek olanlar başka çünkü adamların yüzünde yüzünde bir mübareklik var yani bunlar o adamlar olamaz sonradan anladık ki diyor bizi diyor alet edip onları ezdirmeye teşvik etmek için biz de oyuna gelir miyiz diyor biz onlara kucak açtık diyor ben diyor üstad diyor benim sırtımı sıvazladı diyor ve diyor zaman benim bana diyor, sırtımı sıvazladı bize dedi ki diyor, biz diyor orada diyor, idamlıktık diyor, 20-25 kişi vardı diyor, temizden karar bekliyorduk, sene 42 dedi diyor, siz hepiniz çıkacaksınız inşallah, kurtulacaksınız dedi bize müjde verdi diyor ve hadi efendim 50 senesinde af çıktı bütün hapishaneler açıldı kapıları rahmetli Menderes kapıları açtı bütün hapishaneleri boşalttı o zaman biz çocukluk hatırlıyoruz yani bu da çıkmış tabi bu sefer diyor askere gitmiş, askere almışlar bunu. E askere gittim diyor. Şimdi ben de orada, alışmışım orada diyor. Adam zaten şey gibi adam. Aslan gibi. Benim gördüğümde yetmiş yaşındaydı ama şey gibi adam belli. Biz diyor alışmışız diyor. O diyor. Herkes emretmeye diyor. Orada diyor bana on başı bir tokat atıyor diyor. Güzel yürüyemedim diye diyor. Ben ona bir yumruk, <gülüyor> <gülüyor> o bana bir tokat, ben ona bir tekme diyor bitmiyor kaçıyorum diyor birkaç ay gidiyor gene uğuruyor bir ara diyor gene bir kapışıyoruz kaçıyorum diyor bitmiyor bitmiyor gittim diyor Emir Dağı'nda üstadı buldum diyor zaman. hocam demiş çünkü o hapishanede çok yardım etmiş hep diyor bütün diyor bu kitaplar yazılırken diyor kağıtları biz getirtiyorduk diyor dışarıdan mürekkep temin ediyorduk diyor gardiyanlarla dışarıya yazılan kitapları dışarıya Mektuplar halinde gönderiyorduk. Dışarıda çoğaltıyorlardı. Bu kitaplar böyle yazılmış. Gitmiş üstadı demiş ki hocam ben bu askerliği bitiremiyorum. <gülüyor> ne olacak benim hari falan. Haydi o adamla ben dinledim. Adam niye yalan söylesin? Aldı diyor cübbesini diyor. Benim diyor başıma attı böyle diyor. Kulağımdan bağırdı Süleyman'ın tezkeresini verin diye diyor. Bağırdı diyor. Ama öyle bir ses giriyor ki diyor sanki ben İzmit'teyim. İzmit'te askerlik yapıyormuş. Sanki birlikten duyuyorum diyor. Anons ediyorlar da oradan diyor. Öyle bir ses. Ses buradan bağırıyor ama diyor. Sanki ben orada duyuyorum diyor. Ondan sonra diyor ben diyor gittim diyor. Başçavuş beni gördü. Neredesin lan demiş senin tezkerini hazırladık almaya gelmiyorsun. Ne biçim adamsın sen ne falan filan. Evet. Yüzbaşı'ya götürdü beni. Ne örtlisin lan demiş sen demiş. Eskerim hazırladığı gemmin alma. Eskerimi verdiler diyor. Bunu katil adam söylüyor. Dünyada diyor ne kadar ilim varsa Bediüzzaman bilir diyor. Ondan sonra diyor Mehmet Feyzi gelir diyor. Mehmet Feyzi abinin onun yan yanaymış. Ahmet Feyzi abiyi tanıyor. Mehmet Feyzi abiyi tanıyor. Bütün beraber tanıyor. Bakın bu adam öyle olmuş yani. Yani bu kitaplar böyle oturup da Efendim elektriğin altında bir tarafında telefon, bir tarafında bilmem ne. Bu kitaplar öyle yazılmamış. Bunlar hapishanelerde, nezarethanelerde, işte bir harpte har savaşta yazılmış mesela işaretleyeceğiz. Rus harbinde yazıyor islatını. Rus harbinde yazıyor. Ruslara karşı bir taraftan harbe diyor, bir taraftan kağıt bini yazıyor. Görülmüş bir şey değil bir sali. Evet kardeşler böyle. Ne diyor? siz Allah'ım. Evet, dünya ilim ve irfan sahasına Türkiye'den bir güneş doğmuştur. Tabii güneş. güneş her gün doğuyor ama hiçbir gün kalkıp da çok şükür bugün de güneş doğdu demiyoruz değil mi? Neden? Her gün doğduğu için biz ona alıştık. Mecbur nasıl doğacak. Ama şöyle birkaç ay güneş doğmasa <gülüyor> karanlıkta kalsa birkaç ay, sonra bir güneş de olsa herkes güneşe bakacak böyle. Ah doğdu, doğuyor. Ya, işte onun için ihtiyacını hisseden anlıyor bu güneşin doğduğunu. Evet, bu yeni doğan güneş 1300 yıl evvel âlimi ve şeriyette doğmuş olan güneşin bir ikasıdır ve o manevi güneşin her asırda parlayan lemalarından birisidir bu kadar tefsirler yazılmış her asırda ayrı bir ders vermiş Kur'an. Ve beklenilen son mucize-i maneviyesidir. Beklenilen son mucize-i yani Kur'an'ın mucize-i maneviyesidir kitaplar. Ebu Zaman ne diyor. Sesin yetişse bütün dünyaya bağıracağım. sözler güzeldir, hakikattırlar ama benim değildirler diyor. Kur'an'ın lematıdır bunlar. Yani Kur'an'ın sözleri. O aracı, yalnız maneviyat sahasında değil, zahiren ve maddeden dahi tesirini göstermiştir. Zahiren ve maddeden dahi tesirini göstermiştir. Evet Risale-i Nur, bütün dünya milletlerinin hayatlarını muhafaza ve müdafaa için sarıldıkları ve güvendikleri atom ve emsali bomba ve silahların fevkinde, muazzam bir tesire sahiptir. Bunun böyle olduğunu bir parça ilim ve basiret nazarıyla ilim ve basiret nazarıyla Nur Risalelerine bakanlar ve Risale-i Nur müellifi Bediüzzaman Said-i Nursi'nin 30 seneden beri şimdi oldu 60-70 seneden beri Anadolu'daki hizmet-i imaniyelerine dikkat edenler görür, anlar ve tasdik ederler. Hakikata nüfuz eden zatlar için Risale-i Nur'un Tulu'undan yani bu kitapların yazılmaya başladığı günden bugüne kadar geçen zaman içerisindeki yapılan hizmetin neticeleri nihayet derecede muhteşem ve muazzamdır. Muhteşem ve muazzamdır. Milyarlar takdir ve teblike lahirttir. Bak bu kadar insan geliyor buraya. Ne için geliyorlar? Buraya? Kim getiriyor bunları buraya? Ya rastgele gelmiyorlar burası. Burası cami değil Hadi Camiye, hakikaten, münareleri belli görünüyor. Herkes gidiyor. Rastgele gelmiyor buraya bu insanlar. Lerek geliyorlar. Muazzam bir hakikat bu kadar insanın. Bu kadar insanın burada bunu dinlemesi fevkalade bir şey. Bu kadar insan şu anda İstanbul'un binlerce yerinde bu dersler yapılıyor. 2000, 2000 küsur yerinde bu ders şu anda yapılıyor. Sadece İstanbul. Düşün ki bütün dünyada bütün Avrupa'da, bütün Türkiye hükümetlerde her yerde okumuyor. Bir kişi çıkmış böyle bir zaman. Bir kişi tek başına. Barla'ya sürgün ediyorlar. Diyorlar buradan kuş uçmaz, kervan geçmez. Yol yok, yordam yok. Bu burada kendi kendine öbür gider diye oraya atmışlar. Üstad da orada bir keyifli diye bir abimiz yani ona yaz diyor kardeşim. Yaz. O da böyle yazıyor. Üstad söylüyor, o yazıyor. Üstad söylüyor, yazıyor. Hatta bir gün böyle söylüyormuş o da yazıyormuş bakmış bir ara ses geliyor üstad yok. Allah'ıma Allah düşüyor. Ses geliyor ama o devamlı yazıyor. Ses geliyor fakat kendini göremiyor. Biraz sonra bakıyor yanında. Sana diyor bir şey sormak istiyorum diyor şimdi. Ben ne biliyorum ki bana soracaksın. hadi bak şişe diyor. <gülüyor> yani, ya sen biraz da yoktun. Görünmüyordun burada nereye gittim filan. E bunlar böyle kelametlerle dolu vakitler. Evet Risale-i Nur imanı tahkikiyi bu vatanda neşretmekle imanı kuvvetlendirip bak imanı kuvvetlendirip bu memleketteki dinsizlik ve imansızlık dalalet ve sefaata karşı mukabele Evet bu memlekette dinsizlik olmadı mı? Ya bu memlekette olan dinsizlik dünyanın hiçbir yerinde olmadı. Dünyanın hiçbir yerinde olmadı. Türkiye'de olan dinsizlik dünyanın hiçbir yerinde olmadı. Ama bunun vermiş olduğu o hizmet, e, ismi hizmet, hizmet onu susturdu, durdurdu. Evet, dinsizlik ve imansızlık dalalet ve sefahate karşı mukabele ve müspet bir tarzda mücadele ederek bunları mağlup etmiştir. Müspet bir tarzda. Müspet yani karşımıza bunlara itiraz eden birisi çıktığı zaman biz ona müspet bir tarzda geçen günler bizim yeni bir dershane açmışlar kardeşler. İzmir'de İkiztepe diye bir yer var. Bir ev kiralamışlar orada. Şimdi tabi kiralarken ev sahibi gibi kim oturacak bana, bana Aile mi diye falan. Adam demiş ben evliyim demiş de ben oturacağım falan. ne evliyim oturacağım falan. Yani kiralamış kiralamış orayı dizayn ettiler falan. Tabi derse gidiyoruz, gidiyoruz. Şimdi apartmandakiler olan kim bunlar, nedir bunlar? <gülüyor> Tabi meraklanıyorlar. Ben de bir gün oraya girerken baktım kapıda birisi duruyor. Selamun dedim. Adama selam verdim. Ben evde oturuyor mu, oturulmuyor mu farkında değilim. Selam verdim. Aleyküm selam abi dedi. Bir dakikada daha bir şey sormak istiyorum dedi. Buyurun. Bu dedi, burası ne dalgadır dedi. Direkt çıkan belli değil dedi falan. Ne oluyor burada falan. Seni tebrik ederim dedim kardeşim. Bak ne güzel sordun. Soran insan meraklı insandır. Merak ilmin hocasıdır. Bak meraklandın, o merak seni bir şey öğrenmeye teşvik etti. Dedim bir rahatsızlık var mı bu gire girenlerde? Yok dedi, hiç bir rahatsızlık olmadı. Ama dedi... Nedir bunlar? Anlayamadık dedi. Ben de üç katta oturuyorum dedi. Ooo dedim sen bizim konuşumuzsun ya dedim. Adın ne işte Ahmet neredesin? Elazisi'nin dedi. Ooo maşallah şuradan buradan. Şimdi onunla konuşurken yaşlı bir adam baktım. Benim yaşım daha biraz daha yaşlı. O da böyle kulak kabar diyor. Dedim siz bir şey mi soracaktınız? Ben de soracaktım dedi. Ben de bu bu evin altında oturuyorum dedi. <gülüyor> <gülüyor> o da o katın altında oturuyorum dedi. Ben de dedi çok dedi şey oldum dedi giren çıkan dedi bulan. E dedim biz komşuyuz dedim. Madem ki merak ettiniz, buyurun dedim birer çay içelim. çıkalım yukarı. Ne var ne gör olduğunu siz de görün. Şimdi birlerine bak çıkalım çıkalım çıkalım. Geldiler bir çay demeli kitapları açtık, okuduk falan. Ya dediler vallahi çok güzelmiş dedim çok güzel tabi her zaman bekleriz sizi siz bizim komşumuzsunuz en başta siz dedim bu işe gelmeye hakkınız var herhangi bir bizim tarafımızdan bir rahatsızlık olursa hemen derhal bildirin yok dedi girenler sinek gibi girip çıkıyorlar dedi <gülüyor> yani adam girer kapıyı çarpar ayakkabını atar fırlatır falan öyle bir şey yok da dedi anlayamadık ne oluyor burada adam bak sorabilir şimdi buna müspet cevap müspeti bu ya kardeşim bir çay mısın? Şimdi buna bir de başka türlü de cevap verilebilir. Kardeşim seni ne ilgilendiriyor? <gülüyor> Senin dairen orada mı dalgana bak <gülüyor> Var mı bir şey? Sana bir şey yaptılar mı? Yok yok ya yapmadılar ama. Heh, yapmadılarsa seni ilgilendirmez o. Kim girer kim çıkar. Bir de böyle yobazçasına bir cevap vermek var ki bize yakışmıyor. Şimdi o adam bize ne oldu? İkisi birden dost oldu. İşte bu kadar gelirlerse istifade ederler. E gelmezlerse dua ederiz biz. Gene. İşte bu. Müsbet bir tarzda. Müsbeti budur yani. <gülüyor> Müsbet bu. Menfis de öt öteki türlü. Menfis de öteki türlü. Yani üstad her zaman bize müsbeti tavsiye ediyor. Müsbet. Ne diyor? Müsbet bir tarzda mücadele ederek bunları mağlup etmiştir. Büyük ve külli ve umumi mücahide diniyesinde muzaffer olmuştur. Kim? İşte bu kitaplar. Bu kitaplar muzaffer olmuş. Bütün dünya okuyor. taife mücahidin olan nur talebeleri azami sadakat ve iddiattan neşededen, eden azim manevi makbul bir sır ile rahmet ilahiyenin celbine ve teveccühüne vesile olmuştur. Çünkü okul da Allah'ın kulu. Sen ona yumuşak davranırsan Allah memnun razı olur. Bak der benim kulum o kulum ona ters davrandığı halde o ona zel mukabele etti. Bir de dua edersen ya Rabbi bu kardeşime de hidayet et. Bu kardeşimi içkiden kurtar. Işte namaza başlat diye dua edersen içinden cenab kuluma bak yahu. Adama bir de dua da ediyor. E sen şimdi dua edersen o aciz kalbinden, Cenab-ı Hak sonsuz rahmetiyle ona da hidayet eder. Nasibi varsa. İşte bu. adam da kurtulur. Kurtulmak bu. Herkes kurtulmak istiyor. Kimisi kurtuluşu meyhanede arıyor. Orada gideyim diyor. Kafayı bulayım diyor. Hatlayayım. Ama kafasını bulamıyor orada. Kafayı müsbütün bırakıyor. şimdi meyhanede kafa bulunmaz. Kafa ancak burada bulunur. Kafa bulmak demek, düşünmek demek. Ha, doğru ya, vallahi öyle, doğru, doğru, doğru. Bunu diyebildik mi, işte kafayı bulduk demektir. Yoksa öyle gidip orada bağırmakla, var mı bana yan bakan, şöyle kafa bulunmaz ki. Evet, bu ihlaslı tarifi mücahidin, küçük bir çekirdek gibi, dar bir dairede iken, dar bir dairede iken, o çekirdekte, alemi istila edecek bir şecereyi tûbah'ın mahiyeti bulunduğu misli 14. asrı Muhammedîde Aleyhissalatu vesselam Kur'an'dan çıkan risale-i Anadolu'da tulu ve intişar etmesiyle neticede meşhura va ederek alemi İslam ve insaniyete kadar genişlemiş ve daha da genişleyecektir. Bütün insaniyete dahil etmiş. Kazakistan'a gitti kardeşlerimiz geçen hapishanede diyor. Kaç tane Rus diyor Müslüman olmuş. Oradakilerle gidiyorlar. Hapishanede ders yapıyorlar devamlı. Oradaki vazifelerle aman gelin diyorlarmış. Rusça'da gelin. Adı Rusça da bahsıldı. Kardeşler gidiyorlar orada anlatıyorlar. Rusça bilenler var. Kaç tane Rus Müslüman olmuş. Hapishanede. Tabii, insandır yani. İnsan. Aklın yolu bir yani. İki yanmış bir adama bardak bir bardak su versen Elbette sana. <gülüyor> Bir yumruk atamazsa niye veriyorsun parası? Sana ne benim hararetimden? Demez herhalde. Diyen çıkmaz yani. Ama adama bakıyorsun anlatıyorsun İslamiyet bazısına ya diğer koyun kendi bacağını asılır. Garebim <gülüyor> asılmak istiyor yani. Ya neden? Ben senin asılmanı istemiyorum. Sonra koyun değilsin ki sen. İnsansın değil mi? Ben bu kitabı alsam koyunlara okusam. Hey koyunlar dikkat edin. <gülüyor> Kasapların oyununa gelmeyin. <gülüyor> Onlar sizi keserler, bacağınızı hasarlar. Hey koyun kardeşler dikkat edin. Desen, ondan da bir koyun çıksa dese ki ya sana ne her koyun kendi bacağına nasıl? E biz bunu insanlara okuyoruz. Değil mi ya? Karşıdan bir şoför diğer şoföre işaret ediyor. böyle yapıyor. <gülüyor> yani diyor yolcuları biraz indir, trafik var ya. ceza yazıyor. O da sağ ol birader diyor. Hemen İzmir'de bizim çok oluyor. Burada da olur tabi. Hemen tabii şoför dediğin arkadaşlar eğilin diyor. Trafikten geçinceye kadar falan. Şimdi o adam ona inip de ulan sana ne ceza yazarsa trafik bana yazar. Sen kim oluyorsun bana? Haber veriyorsun der mi yani? Demediği gibi öyle de dememesi lazım bir insanın. Bir kardeşi ona bir hakikata davet ediyorsa onu sağ ol be kardeş Allah razı olsun. Sağ ol. Vallahi yapamıyoruz ama senin dediklerin doğru. En azından böyle demesi lazım. Adam diyorlar işte toplanıyorlar orada milletin beynini yıkıyorlar. Ya yani niye yıkayalım beynini? Aklı var. Herkesin aklı var değil mi? Herkesin aklı var. Bak diye düşünüyor. Değil mi? Aklını çalıştırıyor. Meydanda bir şeyler. Ey alemi İslam uyan! İslami yeter! Maç! Kur'an'a sarıl! Bak! Ey alemi İslam uyan! Kur'an'a sarıl, maddi ve manevi bütün varlığınla İslamiyet'e mütevekkş ol, bütün varlığınla. Ve ey Kur'an'a bin bin yıllık tarihinin şehadetiyle hadim olan, yani hizmetkar olan bu Türk milleti bin sene Kur'an'a hizmet etmiş. Taha Habbasiler, Selçuklar da ve İslamiyet nurunun zemin yüzünde naşiri bulunan yüksek ecdadın evladı, Yüksek ecdadın evladıyız biz ya. Şuraya bak. Nasıl bir devamıyız biz. Ya. Adam bakıyorsun, stadyuma başa gidiyor. Polisler bir üstlerini arıyorlar. Kimisinden bıçak kimisinden döner bıçağa çıkıyor. <gülüyor> Ya o şimdi bizim ecdadımız yani bize bu dersi mi verdi yani. Bu bıçağı aldın kimi keseceksin orada? Alt tarafı bir top yani bak. Yani gençlikte bir boşluk var. Yani adam bir şey yapmak istiyor. Ne yapacağını şaşırmış. Denize düşmüş yıllara sarılıyor. Ama buraya gelenler "Oh be" diyor. "Rahatladım" diyor. Talebe ise bakıyorsa haftaya arkadaşını getirmiş. Esnafsa komşusunu getirmiş. Memursa daireden bir arkadaşını getirmiş. Onun da bu hakkattan istifade etmesini arzu ediyor. Ve istifade etmesinden memnun oluyor. O getirdiğim arkadaş bir beş vakit namaza başladı diyor. Allah aşkına çok sevindim diyor. adam kılıyor namazı. Neyse seviniyorsun. E, sevinirsin tabi ya insansın. İnsandır. İnsan sevinir. İnsan birbirine yardım eder. Başka varlıklar birbirine yardım edemezler. Değil mi? affedersin evet. bir inek bir yerde güzel bir ot bulsa diğer ineklere inekler gelin bak ne güzel çayır var burada gelin siz de buraya demez ki ama bir insan bir yerde iyi bir şey bulsa başkalarına da tavsiye eder insandır İnsanlığın insanlığın gereği hani bazıları diyor sana ne, diyorsun? Sen ne diyor sen başkasının çocuğunu çağırıyorsun onun amcasını ne maksatla topluyorsun millet oraya işte bu maksatla topluyorsun faydalı olalım diyor arabayla geçiyor taksici mesela taksici düdük çalıyor. Boyuna çalıyor değil mi? taksiçi? Ne arıyor? Müşteri arıyor. Bini, biniyor. Orada indirdi. Parasını aldı. Sorsan taksiciye ne maksatla bindirdin adamı? Abi parasını almak için. İşte ekmek parası. Bir başkası da normal hususi arabasına binmiş. Giderken bakıyor. iki üç kişi orada duruyor. Ele diyor. Gel birader diyor. Onları bindiriyor. Götürüyor orada. O da bırakıyor. Ne maksatla bindirdin adamı? Ya valla için insanlık olsun. Adam orada duruyordu. Ben de boş gidiyordum. Allah bana araba vermiş. O da benim bir kardeşim insan. Onu da bindirdim oraya kadar. Götürdüm. Elbette insanlığa yakışan nedir? Budur yani. İşte bu. Bu meseleler bu yani. Bu açılan dershaneler bu. Şimdi bizim çok dersanelerimiz var ama şimdi adam sultan çiftliğinden kalkıp da Eyüp'e derse gelemeyecek buradaki cemaat. İlk planda yeniler. Gelemeyecek. Ne yapıyoruz? Sultan çiftlerinde de bir tane açıyoruz ki oraya yakın olanlar evvela alışsınlar o alıştıktan sonra meseleyi öğrendikten sonra vana bile gider. Tabii. Böyle işte her yerlerde böyle şubeler açıyoruz. Bunlara dershane diyoruz. Dershane işte. Ders yapılıyor arkadaşlar. Ders alıyoruz. Şeyler öğreniyoruz. Hiçbir şey öğrenmesek bile bir kötülük yapmıyoruz değil mi? Kimsenin aleyhinde konuşmuyoruz yani. Evet. Ey Kur'an'a bin yıllık tarihinin şehadetil hadim olan ve İslamiyet nurunun semin yüzünde naşiri bulunan yüksek ecdadın evladı. Buraya bak. Kur'an-ı Kerim öyle diyor ki ben bir kavim getireceğim. Onlar Allah'ı severler. Allah da onları sever. Onlar mücahidûne fî sevînillah Allah yolunda cihad ederler diye. O kavim Türk milletleri diyor uşak. Kur'an'da ye etillahi bi kavmin yehebuhum ve yehebunuhu eslati alel mu'minin iste alel kafirin. Müminlere karşı mütebazidirler, kafirlere karşı da çok böyle güçlüdürler onlar diyor. Mucahidun fi sebilillah. Allah yolunda da cihat ederler. Cihat adam öldürmek, kalp etmek, vurmak değil. İşte bu bir cihattır. Cennet etmek demek cihat etmek. Yani bir şeyi yapmaya cihat etmek. Cihat deyince yani kan akıtmak, insan öldürmek, kesmek değil. Cihat cihat etmek. İnsan nefsiyle cihat ediyor. Nefis diyor ki yeter bu namazı kıldım kıldım bitmek. Bak kaç gün kılıyorsunuz? Bitmedi. Sen diyeceksin ki biter o. Seninle beraber o da biter. Bir gün bitecek. bakacağımca öldür amca öldü bitti. Namaz da bitti. Kendisi de bitti. Nefızı cihat edeceğiz. E, ramazan geliyor ya işin ağır, oruç babalan. Tutacak. Şahat edeceksin. Ya, böyle. Cihat bu, Ne de cihat, en büyük cihat. Kur'an'a yönel, onu anlamaya ve onu anlatacak olan, bu zamanda onun bir muze imanevisi olan Nur Risalelerini mütalaa etmeye çalış. Demek ki Risale-i Nur bu aslında ne yapıyor? Kur'an'ı bize öğretiyor. ''Lisa'nın Kur'an'ın ayetlerini aleme duyururken hal ve etvar ve ahlakında onun manasını neşretsin.'' Yani sen bunları insanlara tavsiye ederken yaşantınla da örnek ol. Yoksa ağzından bunları anlatıyorsun, yaşantın sakat, ters, aldığını vermiyorsun, verdiğini efendim, takip etmiyorsun, borçunu ödemiyorsun, yalan söylüyorsun, iki yüzlük yapıyorsun... O zaman sen buna perde oluyorsun. Ya yani burada Kur'an'ın ayetlerini diyor ağzın okurken halinle de o dersi göster. Lisan-ı halin ile de Kur'an'ı oku. O zaman sen dünyanın efendisi, ademin reisi ve insaniyetin vasıta isadeti olursun. İnsaniyetin kurtuluşuna vesile olursun diyor. yara verelim. Sıcak oldu. El-Fatiha. Allahümme sallara Muhammedin el-i Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. بين اهر من رسولك. وقالوا ربنا وعليك المصير. لا يجلب الله نفسا الا بكمها. لها ما عليها علينا إسراء كما حمده على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما بِاللَّهِ سِبْحُمْ وَسَلَامٍ عَلَى الْمُحْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْحَالَمِينَ بِالْحَافِحَةِ الله الرحمن الرحيم <سؤال> يا دين يا الله يا قريب يا الله يا مجيب يا الله يا حبيب يا الله يا, يا, يا عف يا, يا, يا, يا, يا الله يا عظيم يا الله يا معروف يا الله يا لطيف يا الله يا عظيم يا الله يا يا الله يا يا الله يا يا الله يا سبحان يا الله يا امان يا الله يا امان يا الله يا سلطان يا الله يا مستعان يا الله يا محسن يا الله يا متعان يا الله يا رحمان يا الله يا رحيم يا الله يا كريم يا الله يا مجيد يا الله يا قدو يا الله ya Mutf ya Allah, ya Ahad ya Allah, ya Samed ya Allah, ya Mحمud ya Allah Ya Sadiq al-Wa'l ya Allah, ya Ali ya Allah, ya Wali ya Allah, ya Şaf ya Allah Ya Kaf ya Allah, ya Mu'af ya Allah, ya Fatih ya Allah, ya ya Allah ya Kâdir, ya Allah, ya Satür, ya Allah, ya Vab'ah, ya Allah, ya Ceb'ah, ya Allah, ya Vab'ah, ya Allah, ya Fattah, ya Allah.